Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah gününüzü hayır eylesin. Araplar, Esadallah'ım sabah akım diyorlar. E, mutlu eylesin sabahlarınızı. Ve iki cihan saadet mevsimlerinizi nail eylesin. Cuma'nın e, güzel nimetlerinden, Allah'ın sevgili kullarına bahsettiği ithamlarından, sizler de istifade edenlerden eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, Enes radiyallahu anhu'dan rivayet edilmiş olan bir hadisi i şerifinde buyuruyorlar: "İnallahi azze ve celle, rahîmın, hayyın, kerîmın, yestahiyün abdihî en yerfa ileyhî yedeyhi, ümmelâ ya da e ya da o fi himâ hayra." Sadaka Resulullah dima kal, el semâkal. Mücdeliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz ümmetini buyuruyor ki Aziz ve Celil olan Allah-u Teala Hazretleri Rahim'dir. Şimdi Rahim'dir, Haydır, Kerim'dir. Üç tane sıfatını belirtiyor Rabbimiz'in. Teala, aziz ve Celil olan Allah-u Teala Allah Hazretleri Rabbimiz Rahim'dir. Haydır kerimdir. Yetsahiyi min abdihi kulundan utanır Allahu Teala Hazretlerim. Niçin? En yerfayi ileyi yediği kulun iki elini dua etmek için Rabbin'e kaldırmış Allahu Teala Hazretlerinden dileklerini biliyor, dua ediyor, bir şeyler istiyor. Ellerini o kaldırmış, sümela ya da o fiha hayra Allah da onun o Açtığı avuçlarına muratlarını ve vermemek efendim bir hayır koymamak suretiyle boş döndürmekten haya eder. Yani kul elini açtı mı, onun ellerine Allah bir hayır koymadan, hayırla doldurmadan onu döndürmez, Döndür, boş döndürmekten haya eder. Duyuruyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendisi. İnallahuha hiç şüphe yok ki allah Teala Hazretleri diye başlıyor. Hedatı tahkis ederler. inmeye. yani muhakkak bu iş böyledir diye manayı kuvvetlendirmek için. Azze ve Celle iki mazi e, sigasıdır. Arapçada mazi sigaları sıfat olarak e, tavsif etmek için de kullanılır. Azze aziz oldu, Celle celil oldu demek. Az, aziz olmak ne demek? Aziz olmak yani bize sahibi olmak e, mutlaka bir şeye üstün gelmek ondan daha üst olmak manasına geliyor. Buradan da efendim bir şey çok kıymetli olduğu zaman, çok nadir olduğu zaman, az zelmeta o derler bütün öteki müsahide faik oldu, üstün geldi, galip geldi demek. Allahu Teala Hazretleri mutlaka vallahu galibun ala emri, Her şeye kadirdir her şeye galipdir. Ne dilerse onu yapar. Kimse onun dileğinin karşısında duramaz. Çünkü yarattığı mahlukatıdır. allah Teala Hazretleri de külliye sahibidir. Her şeyi aciz, acizlik, aciz sıfatı, aciz olmak sıfatı onun için bahis konusu değildir. Her şeye gücü yeter ve her şeyi efendim istediğini dilediği şekilde yapar. Celle de, yüce oldu, büyük oldu maalesef ama bu mazi sigasıyla değil de efendim e, sıfat olarak e, tercüfe edilip aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri evet birinci sıfatı Rahim, bu sıfat tabi sıfatı müşebbihedir bir de ismi, e, mübalağa e, ismi fail derler, ismi fail veya meflul derler. Mubala manası ifade eden bir sihredir Arapça'da. Yani çok merhametlidir. Allahu Teala Hazretleri merhametli değil diye tercüme etsek az gelir, çok merhametlidir. Son derece merhametlidir Allahu Teala Hazretleri. Evet, merhamet de tabii Arapça bir kelime. Aynı Kırk'ten bir kelime. Bir kelimeyi anlatırken kendisiyle anlatmak Doğru değil. Ama biz merhameti çok iyi anladığımız için, iyice tanıdığımız için öyle anlatıyoruz. Aslında merhamet ne demek? Ee, acımak demek. Yani bir insanın, başka bir insanın haline nazar edip ona acıması. Veya bir, e, tabii bir insanlar arasında da bunu kullanıyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin de kullarına nazar edip <gülüyor> acıması. Kullarına bakıyor hallerine, acıyor bunlara. Yani Zaaflarına, yoksulluklarına, ihtiyaçlarına, fakir zaruretlerine bakıyor, acıyor. Acımak demek merhamet, acımak manasına geliyor. Terahhum etmek, efendim, o severek efendim, ona, onun o zavallı haline e, acımak manasına geliyor. allah Teala bir sıratı rahimliğidir. Erham-ül Rahim'indir Kur'an-ı Kerim'den. Efendim, e, hadis-i şeriflerden kullanılan aynı kökten bir başka siga da erham Rahim'indir. Yani Allah-u bu acıma vasfını, acıma duygusunu kullarına da vermiştir. Bize de acıma duygusu var. Bir kediye acırız, bir küçük kuşa acırız. Kış gününde gelmiş, karların üstünde camın önünde duruyor falan diye görünce dayanamayız. Şiirler yazarız. Zavallı kuş aç kalmış da donmuş da, de camın önüne gelmiş deriz. Efendim, karıncaya acırız, böceğe acırız, yani her şeye acırız. Kuzulara, kuşlara, çocuklarda çok e, tatlı bir duygudur bu. Onlar da acırlar böyle etrafındaki ı ve bu duyguyu öğretmek lazım. Çocuklarımıza acıma duygusunu öğretmeliyiz. Öyle bir şeyleri sevip acımaya alışmalı, gaddar olmamalı, merhametsiz, acımasız olmamalı. Allah felaketleri kullarına da vermiştir. Bu acıma duygusunu derece derecedir acıma duygusu yaratıklarında ve Allah-u Teala Hazretleri erham Yani acıyanların acıma duygusuna sahip biz etrafımızda gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz, tanıdıklarımız, dostlarımız, merhametli insanların hepsini tanıyoruz. İşte onlarda hoşumuza gidiyor bu merhametlilik. Merhametlilerin en merhametlisidir Allah-u Teala Hazretleri bir sıfatı bu bu hadis-i şerifte ifade edilen ikinci sıfatı hayır Allahu dairah kör bir efendim kuvvet değildir Hani elektrik var efendim, iki teli yan yana yaklaştırdığımız zaman işte bir kuvvet bu elektrik Elektrik motorunu döndürüyor vesaire filan. Ama bu e, kör bir kuvvet yani şuuru yok e, ve biz onu bir takım şeylere, efendim e, şekillere bağlı olarak kullandığımız zaman ondan istifade ediyoruz. Yani aslardan develerden efendim e, diğer mahluklardan istifade ettiğimiz gibi o kuvvetten de istifade ediyoruz. Yani kendisinin özel bir arzusu duygusu yok. Bizim arzumuza verilmiş. Bizim kullanmamıza verilmiş bir kuvvet. Kör kuvvet dediğimiz, yani kendisinin bir iradesi, arzusu yok. Böyle nasıl kullanırsan öyle kullanıyor. Su kuvveti. Efendim elektrik enerjisi, enerji diyoruz, kuvvet diyoruz. Efendim var. Böyle çeşitli şeyler, kuvvetler ama Allahu Teala Hazretleri, efendim hayat sahibidir, irade sahibidir. Efendim e, e, hani bazı İşim adamlarının veya zamanımızdaki bazı inceleyenlerin düşündüğü gibi efendim tabiat tabiat ana diyorlar. Tabiat ne annedir ne babadır. Tabiat da bizim gibi Allah'ın bir yarattığıdır. E, bir tabiatın içinde en güzel yarattığı eşkıf bir mahlukatız. Tabiat ana filan değildir. Efendim e, Allah'ın yarattığı e, varlıkların meydana getirdiği bir mutluluktur. Çevre işte bu bunlardan oluşuyor. Canlılar var, efendim cansızlar var, hayvanlar var. Efendim e, bunlara tabiat diyoruz. Efendim e, bazıları işte bu tabiatı tabiat anlatıyorlar. tabiat böyle yaptı diyorlar. Tabiat da kör bir, e, kuvvet. Yaratık olduğu için onun doğrudan doğruya bir şey yok. O da Allah tarafından kullanılıyor. Allah tarafından kelimeler verilen e, vazifeyi yapıyor ağaçlar rüzgarlar efendim sular yer, gök, ay, güneş hepsi hepsi Allah'ın emrinde ve bizim hizmetimize. Allah bizim hizmetimize vermiş. Şehzade'nin çok güzel e, şiirleri vardır Gülistan'ında. Hoşuma gider kitabı Gülistan. Efendim, orada diyor ki e, bütün bulut, yağmur ay, güneş, yer, gök hepsi Efendim e, çalışmaktadır. Senin emrinde çalışmaktadır. Sen yaşayasın diye efendim senin gıdaların hasıl olsun diye hepsi harıl harıl etrafına çalışmaktadır. Allah çalıştırıyor yani. Ta ki sen efendim işte yaşayasın diye iyi içesin diye onların hepsi emirlere itaat ediyorlar da bunların senin için çalıştığını görüp de sen insafa gelmez misin sen bu kadar mahlükata senin hizmetine veren Allahü Teala Hazretlerine nasıl ve nice asi olursun? Onlar hep itaat ediyorlar. Efendim, sen nasıl asi olursun? Bu kadar icraama bir mahluk olarak diye Şehzade bildiriyor bu husustaki şeyin, kanaatin çok güzel bir şiirle. Efendim Allahu Teala Hazretleri hayat sahibidir. bizim o tabiat dediğimiz zaman anladığımız Fizik, kimya okuyan, ortaokul, lise, üniversite okuyan insanların düşündüğü gibi değildir bu iş. Allah-u yaratan her şeyi bilerek nefret. Küçükten beri okuduğum çok güzel bir kitap vardır. bir <gülüyor> Profesör, Akil, Muhtar, Özlem diye efendim bir e, tıp e, alimimiz yazmış. E, tabii eski bir e, alim, e, ben de tabii biraz yaşlanmış gibi sayıyorum kendimi. Çocukluğumda okuduma göre yani bundan 50-60 yıl önce yazılmış bir kitap bu. İlim Bakımından Ahlak diye. Orada bir tıp müteahsası olarak insanların ahlakının daha ilkel devletlikleri olan öteki mahluklarda, karıncalarda, arılarda, efendim diğer canlılarda da eserlerinin olduğunu yani onların da bir takım ahlaki sıfatlara sahip olduğunu söylüyor bu kitabında ve insanlarda bu ahlakın daha ileriye doğru mükemmelleşmiş hali tezahür ettiğini söylüyor da diyor ki yani çevremizi incelediğimiz zaman bizi ve çevremizdeki bütün mahlukları belli bir amaca sevk eden yüce bir kudret, bir zi şuur, ne demek yani şuur sahibi bir adet sahibi bilerek ne yaptığını bilerek yapan ve bilerek bir noktaya doğru muntazam bir şekilde sevgilen bir yüce kudret sahibi var diye. gider tabi ilim adamının efendim imanı ilim adamının imanı takviye edecek bir sonucu bulması sevindirici güzel bir şey. Yani bazıları da efendim mümkir oluyorlar, zavallılar efendim intihar ediyorlar. İşte kör tabiatı, taşı ağacı vesaireyi böyle e, yanlış olarak tanıyorlar. Tabi burada bir noktayı daha e, söylemek istiyorum. Bunu bütün münevverlere söyleyin, etrafımızdaki insanlara söyleyin. Avrupa'daki bir dinsiz yani insan ile efendim, bizdeki bir dinsiz arasında veya diyelim ki komünist bir ülkedeki tamamen böyle Allah'ın karşısına mükemmel rit olarak çıkmış, efendim, yumruğunu sıkmış ve Allah'ı inkar eden bir tıpkızıl kapkara, e, mümkür, kafir, inkarcı, inançsız arasında fark vardır. Şimdi Avrupa'nın inançsızlığı kendi muntıkasında mevcut olan inançların, yani biz inançsız diyen insanların daha açık bir ifadeyle Hristiyanlığın ve krisenin onun çevresindeki uygulamasına itirazdır. Yani bunlar tabii haça tapıyorlar ve adamı onu sinesine sindiremiyor. Kabul edemiyor. Nasıl olur bu öyle diye. Tabii o zaman dini zilgaları zayıflıyor. Veya olmadık şeyler, inançlar bunlar şöyledir böyledir diyorlar. E, i̇syan diyor, Galile isyan etmiş. Olmaz böyle şey demiş. Daha alimler kabul edememişler. Yani Avrupalı'nın inkarı kendi çevresindeki yanlış inançlara karşı bir e, karşı çıkış olduğu için onu böyle e, tamamen tıpkızıl, kapkara efendim inatçı bir inkar olarak görmemek lazım. Onlarda efendim bilim adamı olarak etrafına baktığı zaman böyle çok güzel e, hakikatler yakalamış olanları var. Efendim e, esrarlı kainat diye kainatın efendim esrarlı çalışmasına dikkatimizi çekenler var. Diyanet yayınları arasında e, Mustafa Rahmi Balaban tarafından tercih edilmiş makaleleri İttiva eden ilim, ahlak, iman diye bir kitap vardır. O da çocukluğumdan beri severek okuduğum kitap. Orada bilim adamlarının Allah'ın varlığına inanmalarını gerektiren müşahedelerini anlatır bazı makaleler. Evet, yani insan çevresini insanları şekilde incelerse Allah'ın kudretini görür, icraatını görür. Allah'ın neler yarattığını, nasıl yarattığını, nasıl hikmetle yarattığını ibretle seyreder. İşte tabiat diyorsun. E, tabiat e, ne? Yani taş mı? Ağaç mı? Efendim, su mu? Nedir? Yani tabiat. E, bunların hepsinin gelmiş gelmişesi. Bunların her, her büyüklüğü birbirinden ayrı şey. Sen bunu nasıl... Yani bir manzara demek gibi bir şey oluyor tabiat. E, tek bir şahsiyete sahip değil ki. Ona sen yaratıcılık vasfı, efendim uygun görüyorsun da tabiat ana şöyle yarattı böyle yarattı. Yani Mümkirane sözlerden birisi Allah baba demek, bir tanesi de tabiat ana demek. Ne ana ne baba öyle şey olur mu? Yani sen hizaya gelip de doğru düzgün aklını başına toplayıp da ilim adamlarının dediği gibi yüce yaratıcı desene. Yani bir onu dememek için çeşit çeşit yalan yanlış sözler kullanıyorsun, ağzını kirletiyorsun, aklını kirletiyorsun, kalbini kirletiyorsun da... İli olmayan bir şey söylemi görüyorsunuz tabii. E, dememiz lazım bu gibi insanlara. Evet Allahu Teala her hayat sahibidir. Efendim e, yaradandır. İrade sahibidir. Esma-i Hüsna sahibidir ve efendim kulları dua ettiğini duasına icabet eder. İşte bizi Allah'ın varlığının sükûtu, öyle sarıl sarımdıran, neden tükündüren, e, bizim gönlümüzü şen eden tarafı da Efendim Safa sağlam çelik gibi, efendim, kare gibi yapan tarafı da işin budur. Dua ediyoruz, duamıza karşılık veriyor Allah-u Teala Azizler. İstediğimi aynen veriyor. Nasıl veriyor? Öğrencilik yıllarından başından geçmiş hadiseler çok, çok defalar olduğu için tesadüfle de izah edilemez. Zaten kainatta tesadüf diye bir şey yoktur diyorlar. Çünkü kainatı yöneten işi tesadüfe bırakır ve her şeyin hikmeti var, cevaplıklar var. E ben e, imtihana gidiyorum, e, yolda, öğrenciyim, efendim efendim. çok çalışamadım, heyecanlıyım, bazı yerlerini, kitabını iyi biliyorum, bazılarını iyi bilemiyorum. Şurası gelsin, şurası gelsin, şurası gelsin diye kendi kendine dua ediyorum, şu sorular gelsin. İmtihana giriyorum, e, hoca anlat bakalım diye benim o düşündüğüm üç tane soruyu soruyor bana. Yani şunlar gelse dediğim üç soru bana... Geliyor. Nasıl oluyor bu? Allah duamı kabul ediyor. İmtihanı yapan öğretmene onları sordurtuyor. İşte hay. Hayatının Allah'ın bir bizim tarafından görülen, anlaşılan icraatı. Yani dua ediyoruz, duamıza icabet ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Bu sadece bana mahsus bir şey. Hayır, sorun nice öğrencinin başından geçmiştir, Efendim, nice dinleyici kardeşimizin başından geçti. Evet ben bir sefer bir seferde şöyle dua etmiştim de şük biye istediğim gibi oldu. Böyle olması da çok şaşırtacak bir hadisedir. Bu enteresan şaşılacak hadisiyi size anlatayım hemen diye nice tatlı fasırlarımı he hep anlatacağım. Evet aziz ve kendini olan Allahu Teala hazretleri rahimdir rahîmdir. 1 1 çok merhametlidir efendim hayat sahibidir kör taç kör kuvvet veren değildir. Efendim, kainat kendi kendine olmamış. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Her olayın il, ilmi aittir. Her olayın sebebi vardır, e, müsebbibi vardır. Efendim i ula ve sebebi ala, Efendim müsebbib, allah Teala hazretleridir. Öse kainatı e, ilmen ve felsefe yönünden izah bile ile edemezsiniz, varlığı, nasıl var olduğu çıkmaza girer. Onu kabul etmezse insan. Bunun için e, şaşkın sözleri bırakması lazım. Zaten gerçek alimler bırakmıştır. Gerçek alimler bizim söylediğimiz sözleri söylüyorlar. İşte yarım olanlar veya problemi olanlar, sıkıntısı olanlar, derdi olanlar, hayatını incelediğiniz zaman, efendim, değmeyeceğiniz insanlar kendi hayatında yediği darbelerden, etrafındaki insanlardan, gördüğü küpülüklerden böyle ters duygulara düşmüş insanlar. Böyle yapıyorlar. E, Komüncine gelince o da bir siyasi e, Efendim ideolojik bir akım. Orada da insanları zorla bir yere yönlendirmek var. İnançlar kendi karşılarına çıktığı için onlar da inançla mücadele ediyorlar. Her inancın her şeyine efendim, karşı çıkıyorlar. O da çöktü. O da onun, da, onun da tutmadığı efendim, görüldü. Evet allah Teala Hazretleri, aziz ve celil olan allah Teala Hazretleri çok merhametlidir. Hayat sahibidir ve kerimun kerem sahibidir. Kerim ne demek? Efendim soylu demek. Kerim, insanlar içinde kullanılan bir sıfat, kerem sahibi. Yani asaletli, asil hali, asil huylu, bir de asil soylu. Yani soyunda da necabet var, kendi ahlakında da necabet, güzellik var. Soyu da beğenilen bir soy, ahlakı da beğenilen bir ahlak. Davramışları, hareketleri insanlara, muameleleri de güzel. İşte böyle insanı kerim derler, kerem sıfatına sahip. Arabların çok sevdiği kelimelerden birisi de kerim kelimesi. Allah Teala Hazretleri kerimdir. Yine başka e, ifadelerle biliyoruz bilimizde ekrem ekreminde Yani kullarına da bu kerem kerem sıfatını vermiş ama evrenin ker, kerimlerin en kerimidir. Kerem sahiplerinin en kerem sahibidir Allah Teala Hazretleri. Kerim sözünü duyduğumuz zaman tabii bağış, itirap dümetli de. Allah-u Teala Hazretleri merhametlidir, hayat sahibidir, çok cömerttir, manasını anlıyoruz. Evet, Ekrem-ül Ekrem'indir. Geç tahliye, utanır Allah-u Tabii utanma duygusu efendim hanımlarda, çocuklarda efendim, masum, güzel, yerine göre bir süs ve zinet e, sayılacak bir duygudur. Hanımın utanması güzeldir utanmaz da kötü bir sıfattır. Adam utanmıyor veya kadın utanmaz, Kadın veya çocuk şımarık, haylaz, terbiyesiz, utanmaz, düşük. Bir utanmaz deriz yani kızdığımız zaman, utanmaz bir hareketini gördüğümüz zaman. O da bir hakaret olarak kullanılır. Utanmak güzel bir duygu. allah Teala utanıyor. Utandığını beyan ediyor. Allah-u Teala durumunu anlatmak için Peygamber Efendimiz bizim bildiğimiz kelimelerle bizim bildiğimiz duygularla anlatacak. Yani insanlar arasındaki anlaşı var. Aracı, vasıtası lisan, kelimeler. O kelimeleri kullanarak anlatacak ama Allah-u Teala hiçbir sıfatı insanların sıfatına benzener. Hiçbir bu hali, huyu efendim ee, insanlarınkiler benzemez. Neden? Mukalvetin bir avadis ilmi selamda mahlukattan, mahlukatından başkadır. Uluhiyetin sıfatları allah sonra Teala Hazretleri aradıklar gibi değildir. Aradıklardan başkadır. Tektir efendim onun başkalığını, niceliğini, niteliğini idrak mümkün değildir. Çünkü misal veremesin. Şunun gibi diyemezsiniz. Neyse kemif şey Onun gibi bir şey yok ki küne benziyor diye anlatayım. E peki Allah nasıl tanınır o zaman? Yani benzeri eşi olmayan, şunun gibi denilemeyen Cenab-ı Hak, bizim yaratanımız Allah-u Teala Hazretleri nasıl tanınır? En basit şekliyle tanınması, icraatıyla, muamelesiyle, yaratmasıyla, bize ikramlarıyla biz tanırız. Yani çevremize, ibretle, dikkatle baktığımız zaman kıssalardan hiçe çıkarttığımız zaman, olaylardan ibret aldığımız zaman, olayları dikkatle incelediğimiz zaman her şeyi olduran Allah olduğu için Allahu Teala Hazretleri'ni tanırız. Allahu Teala Hazretlerinin hayat sahibi olduğunu görürüz, irade sahibi olduğunu görürüz, terkibin sahibi, yaratma sahibi olduğunu görürüz. Erhamü'r rahimin olduğunu görürüz, ekrem-i Ekrem olduğunu görürüz. Efendim, zatını bilemeyiz ama efendim sıfatlarını biliriz bildirdiği kadarıyla bir de Allahu Teala hazretleri kulunun sevdiğini o kendisi sonsuz kudretiyle kuluna kendisini bildirir gönlüne tecelli eder. O Allahu Teala hazretlerini öteki insanlardan daha tatlı, daha hoş, efendim, daha derinden, daha heyecanlı, daha böyle tariflere sığmayacak güzellikte tanır, arif kimse olur. Arif diyor sonra marifetullahı sahip bir sanıyorsun Allah bildiriyor. Allahu Teala Hazretlerini kuluna yine kendisi Allah bildirir. Eğer kul Allah'ın yolunda yürürse gerçek bir kul olursa gönlünün, gözünün, maneviyatının, basiretinin perdelerini kaldırır. Ref olur efendinin 70 bin icab. efendim zümmetten, nurdan perdeler kalkar. O zaman Allah Teala Hazretlerinin cemalini müşahede eder demiş efendim şairler. Güzel güzel arif şairler anlatmışlar bu gibi şeyleri. allah Teala Hazretleri bizimlerimizi marifetullah'a nail olan arif, kamil kullarından eylesin. Evet, Allah-u Teala Hazretleri utanır. Demek ki bir hanımın utandığı gibi, bir çocuğun utandığı gibi, efendim, bir yanlış iş yapmak durumda olan insanın onu yaparsa utanacağı gibi utanır. Kimden utanır allah Teala Hazretleri? Min'abdihi kulundan utanır. Tabi şaşırtıcı bir şey. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz terbiyecilerin en yükseği olduğu için anlatırken de kullarına Allah'ı sevdirmek tabi çok büyük bir sıfattır. Zaten meşayih-i kiramın, evliya Allah'ın, müşid de vazifesi, kulları kullara Allah'ı tanıtıp sevdirmektir. Aşık yapmaktır yani kulları. Bir vazifesi odur. Tabi müşidlerin şahı olan efendim şahı velayet olan ee, Şah-ı olan seyyid Evvelin ve Ahirin olan Peygamber Efendimiz de tabii e, ümmetine peygamber olarak Rabbimizi anlatırken böyle güzel şeylerle, tasvirlerle güzel e, manzaralar gözümüzün önünde sererek anlatıyor. Kulundan Allah utanır. Tabii çok şaşırtıcı bir şey. O alemlerin Rabbı, Ya Rabbi sen alemleri yaratansın, kulları da yaratansın, sen kulundan Nasıl utanızın diye insan bir hayrete düşüyor, bir hayranlığa düşüyor, ağzı açık kalıyor, şaşırıyor. Allah Allah. diye hayretinden? Kesfi çekiyor. Allah Allah diyor. Sürhan Allah diyor. Sürhan Allah diyor bize. Kulumda utanıyor. Allah. Allah Allah. Neden utanamamış? Gündemlerimiz anlatıyor. Kulu elini iki elini kaldırınsın da yarabide sin dua için de o ellerine Allah bir hayır koymasın. Mümkün mü? Ondan utanıyor Allah. Hayır koymamaktan utanıyor. Yani koyuyor. Koymazsa utanacak. Yani e, mutlaka Allahu Teala Hazretleri dua edenin duasına karşılık verir. Eline hayır doldurur. Kucağını doldurur. Gönlünü doldurur. Gözünü doldurur. Dünyasını, ahiretini hayırlarla doldurur. hayra mahzar eder. Sevgili dinleyiciler ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Yani insanın sabah sabah, cuma sabahı ne kadar mutlu eden bir müjde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinde ne kadar tatlı bir sahne gözümüzün önünde seriliyor Rabbimiz bizden utanıyor elimizi kaldırdığımız zaman bize, bize bir şey vermemekten dileğimizi yerine getirmemekten duamızı kabul etmemekten bizi hayıra mazhar etmemekten Rabbimiz utanıyor diye utanma kelimesiyle bildiriyor tabii bu utanma da e, Allahü Teala hazretlerine mahsus bir şey Efendim hal sıfat, onu bizim anlamamız mümkün değil ama anlayabildiğiniz kadar çünkü Rabbımız Ekremir Ekrem, in, ekrem in, Cömertlerin Cömertliği, bizim yüzümüz ne kadar kara olsa bile, suçumuz ne kadar çok olsa da, Allahü Teala Hazretleri gene cehme yöneldik mi, elimizi açtık mı, boyumuzu büktük mü, gözlerimizden yaşlar damlatmaya başladık mı, merhameti, efendim acıması cüce geliyor, efendim hayyü kayyum olduğu için Ekremül ekrem'in ve Erhamül rahimin olduğu için kulum peki hadi bakalım istediğini veriyorum muradına seni evdiriyorum diye bize diyor ihsan ediyor veriyor duaları kabul ediyor. Duaları kabul etmek e, nasıl söyleniyor Arapça'da Allah Teala Hazretleri mücibüd var Duaları kabul edicidir dualara icabet edicidir Allahu Teala Hazretleri. Evet hayırlı müsterim kardeşlerim Kul çok suçlu olabilir. Çok günahkar olabilir. Efendim hayatında şeytana uymuştur. Nefsine uymuştur. Efendim söyleyemeyeceğiz. Yüzünü kızartacak. Kalbini böyle kemiren. içini kemiren. Kendisini huzursuz eden çok ayıp günah işler yapmış olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Kuldur. İşte bir iradesi var ama bu iradesini her zaman tam kullanamıyor. Bazen şaşırıyor ayağı kayıyor. Şeytana uyuyor. Veya yani nefsine mağlup düşüyor. Hatalı bir şeyler yapıyor. E şimdi ne olacak? Yaptı hatayı. Hadi bakalım. Günahlar tatlı tatlı işlenir. Günahlar işlenirken şeytan nefis efendim zevk alır. Tatlı tatlı günahlar işlenir. Keyifli keyifli işlenir. Ama o arkasından cezası, belası, sıkıntısı, pişmanlığı, acı olarak gelir. Yani bir Yaranın tatlı tatlı kaşınması gibi kaşıdığı zaman da kanayıp dava der olması gibidir bu. Günahlar tatlı gibi görünüyor, ondan işleniyor zaten. Tatlı geldiğinden insan günahı işliyor. Neden yaptın bu, efendim edepsizliği? Gel bakalım buraya utanmaz, edepsiz, yaramaz, efendim iradesiz. Niye yaptın bunu? İşte hükmük yani biraz tatlı geldi. Tabii tatlı gibi geliyor ilk başa. Yaparken. Bu tatlandırma nedir? iyi bir tatlandırmadır. Zehirin tadı gibidir. Zehirin tadı gibidir. Güneşin altında bile insan fazla kaldığı zaman mesela Avustralya'da ziyaretimizde orada şey yaptık. Efendim çok gördük. Cevhalar var. Deniz kenarlarında. Ama bu deniz, denizin kenarındayız diye, kumların üstündeyiz diye güneşte fazla kalmıyor. Avustralya'da çok cilt kanseri insan var. Neden? Orada güneş işte güneşte fazla kalınca Ondan sonra cilt kanseri oluyor, cildini kanser yapıyor, hasta yapıyor yani. Yani tatlı gibi görünüyor yüzmek, arkasından e, cilt hastalığı da e, tatlı bir şey değil. Kanser tabii çok korkunç ismi bize insana ürküntü veren bir hastalık. E, demek ki bir şeyin yapılışında tatlı gibi gelmesi bizi aldatmamalı sonuna bakmalıyız işin sonuna bakmalıyız sonu kötü olan bir şey tatlı gibi gelse bile yapmamalıyız sonu iyi olan bir şeyi yapmalıyız akıbetine bakmalıyız Tabii bu ne istiyor evet öyle yapalım tamam ama ne istiyor bu irade istiyor yani arabanın treninin olması lazım arabanın gitmesi lazım Gel, geliyor tamam onun için gaz felalı var basıyorsunuz gaza gaza bastı gidiyor şoför diyoruz Tamam, bu da lazım. Gazlamak da lazım çünkü bir yerden bir yere gidecek araba. Ama fren de lazım. E niye fren lazım gazlamak lazım gereken Çünkü icap eder, durman lazım gelir. Durmak için fren lazım. İşte insanların da yaşamın, yaşamında iradesi olması lazım, freni olması lazım. Tatlı gibi görünse de bir şey sonu acı olacağını anladığı zaman manevi frenine basması lazım. Yani iradesini kullanması lazım. O günahı, o yanlış işi yapmaması lazım. Onu efendim, bırakması lazım. E bu nasıl olacak? Bu çok lüzumlu bir şey. Evet insanın freni olmalı. İnsan makinesinin freni mutlaka olmalı. Nasıl olacak bu? E bu tasavvufla olur. İlnimizin emirlerini tutmakla olur. Efendim tasavvuf bu irade eğitimidir. İradesi kuvvetli insan olur, tasavvuf oldumu derviş olur. Şeylerde şimdi tabi derviş filan kim bilecek, nereden bilecek? İşte ancak Japonlar bir film çeviriyor da konusu filan diye millet onu seyrediyor. Allah Allah, bu eğitim görmüş, bu dismade ilde bak iradesi ne kadar kuvvetli, hiç kızmıyor, hiç kızmıyor, sabrediyor, sabrediyor. Tabi irade eğitimi, dini eğitim gördüm. insan kızacak yerde kızmaz. Çünkü kızgınlıkla, öfkeyle kalsam zararla oturur. E, kızmanın bir faydası yok. Aklını kullanarak hareket edecek. İşte o kendisini tutabilme dini bir eğitimdir. E, nasıl olur? Efendim oruç da olur, namaz da olur, maaretullahla olur. Allah'ın dinini insan güzel uyguladığı zaman haramlardan kendisini çekiyor. Efendim e, Allah'ın e, rızasını kazanmaya olan sevgisinden, aşkından, meyilinden dolayı günahları işlemiyor. Cehennem korkusundan günahları işlemiyor. Zaten oruç tutarak, ibadetleri yaparak, uygulamalarla yapa yapa iradesi kuvvetlenmiş oluyor. Efendim uyku tatlı olsa bile kalkıp namazını kılabiliyor. Efendim namaz meşakkatli olsa bile namazını kılıyor. Cihat zor olsa bile cihada gidiyor. Seve seve canını veriyor. Din irade terbiyesi, nefis terbiyesiyle ayakta duruyor. Bini olmayınca, nefis terziyesi olmayınca, bu eğitim olmayınca insanlar prensiz oluyor, sağa sola çarpıyorlar, büyük zararlar meydana getiriyorlar. Bazıları tanker gibi, efendim, yanıcı madde dolu gibi oluyor, çarptığı zaman çarptığı yerde de büyük yangınlar meydana getiriyor, çok büyük zararlar meydana getiriyor. Böyle içi, yanıcı madde dolu insanlar prensiz olarak bir şey yaptığı zaman büyük çapta tanker gibi insanlar, ...çok büyük zararlar meydana getiriyor. Denizde tankerlerin yangınları, şehirleri tehdit ettiği gibi... ...bazı insanlar içi kötü olduğunu, mu, olmadığını olmadı mı bir ümmeti, bir milleti, bir devleti tehdit edebiliyor. Bu eğitimin olması lazım. Evet, e, ama yine de küçüklüğü, büyüklü hatalar yapılabilir. Hatalardan moralinin, ay e, moral demeyecektik çünkü yabancı kelime kullanmıyoruz, maneviyatının bozulmaması lazım bir insanın. Nasıl olması lazım? Rabbimizin erhamur Rahimin rahiminin olduğunu düşünüp önüne dekip, ben bu sefer beceremedim bu işe, hata işledim, beni affet yarabbi diye ele dua etmesi lazım. Bir günah insanı haddini bildirir, mütevazı bir insan yaparsa onun da bir çeşit faydası var. Yani o zararlı bir şey günah ama hiç olmazsa adam bu sefer haddini bildi, içliğini bildi, boynunu büktü, bir insan değil, insan haline geliyor. İşte bu da bir fazilet. Bu da güzel bir şey. Onun için efendim, allah Teala Hazretleri zaten, bunlar içliğini, kusurlarını, hatalarını bilsinler, böbürlenmesinler. Ben şöyleyim, ben böyleyim demesinler diye onları günaha bulaştırıyor. Hikmeti o. Müslümanın da arada günah işlemesinin sebebi o. Kibir kırılsın. Kendisinde bir şey, varlık var sanmasın, hücuba düşmesin, kendini beğenmiş bir tahammül edilmez. Efendim insan olmasın diye hatalar yaptırtıyor Allah ki haddini biliyor. Ben kusuldum diye mütevazu kenarda oturuyor insan. Tevazu da güzel, tevazu oldu mu iyi oluyor insan, içimli oluyor. Mütevazu insan da Allah yükseltiyor. Müjdeler olsun size ki Allah'a el açıp dua ettiğinizde Allah elinizi hoşgendirmez. avuçlarımızı kucaklarınızı hayırla doldurur. Mevlamızın, efendim e, keremi sonsuzdur ve Rabbimiz e, Ekrem-ül Ekrem'indir, erham e, merhametlidir, hem de hayat sahibidir. Yani sen bir şey isteyince istediğine karşılık verir, karşılıksız kalmaz, düz bir duvara söylemiş gibi olmazsın yani. Bil ki Rabb'ın seni dinliyor, işini dışını biliyor, Hatanı, efendim bil, gürmünü muterif ol, saate mağrur olma. Hatana, günahına tevbe et, Allah-u Teala Hazretleri'nin yolunda girip daha iyi insan olmaya çalış, hatanı tedavi et, kusurumu anladım, daha bu kusuru işlemeyeceğim de, daha iyi insan olmaya gayret et.